Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz... ...dönüşlü fiiller... Özne'nin yaptığı işten yine özne'nin etkilendiği fiillere dönüşlü fiiller diyoruz. Dönüşlü fiiller esas olarak ne ekinin fiile eklenmesiyle oluşturulur. Örneğin Sorunumu size anlatmaya çekiniyorum. Çocuk ruhsal sorunlarından dolayı odaya kapandı. Esma Hanım süslenmeyi çok seviyor. Banyodan hemen çıkma. Çok kirlesin. İyice yıkan. Güzel sabunlan. Ayrıca iyice kurulanmadan da çıkma. Yoksa yerler ıslanıyor. Bazı fiillerse L eki getirilerek dönüşlü yapılır. Dün hep birlikte toplantıya katıldık. Ben bu işten çekiliyorum. Siz kendi kendinize yapın. N ve L ekleriyle türemiş fiillerin bir kısmı hem dönüşlü hem de edilgenlik bildirir. Örneğin Biraz sonra yıkanacağım. Dönüşlü. Özne kendisini yıkayacak Çamaşırlar yıkanacak Edilgen Kimin yıkayacağı belli değil Ayhan geriye çekilerek saklandı Dönüşlü Askerler komutan tarafından geriye çekildi Edilgen Şimdi dinleyeceğiniz diyalogda... ...dönüşlü fiillere dikkat edelim. Yalnızım Bugün yine toplantı mı var? Taram'dan süslendin. E, evet anneciğim. Türk Hava Yolları binasındayız. Yine ilk yardım seminerine katılacağız. Bu... Böyle bir hafta daha sürecek Sen yine neye sinirlendin? Ne olacak ben yine evdeyim yine evdeyim Sıkılıyorum artık Sen her gün uçuşlarda Seminerlerde Baban desen şirketten gelmez Toplantılarda Bıktım artık tek başıma yaşamaktan Hadi hemen giyin Birlikte alışveriş yaparız Ben sonra geçerim seminere olur mu? Gerçekten mi? Ama sen süslendin hazırlandın Beni biraz bekleyeceksin Olsun anneciğim ben bakınırım buralara Evrakları toplayacağım zaten Sen git giyin Heyecanlandım bak şimdi tamam gidiyorum Tamam hadi git Canım annem çok duygulandım ya Ne kadar yalnız bırakmışız farkında olmadan onu Ama ben onu hayata döndürürüm şimdi Anneciğim ne oldu? O ses neydi? Aynam kırıldı ama sorun yok Ben hemen iniyorum Tamam anneciğim acele etme sakın Vaktimiz var Tamam kızım, geldim geldim. A anneciğim ne çabuk hazırlandın? Ee ben sizin gibi ağır mıyım? İki saatte hazırlanmak olur mu? Ama elim yaralandı, ayna kesti parmağımı. Hay Allah, ne diye acele ettin ki anne? Getir yara bandıyla saralım hemen elini. Sar bakalım, önemli bir şey yok merak etme. Olsun anneciğim, mikrop kapmasın yaram. Hadi çıkalım artık, çarşıda çok işimiz var. Oradan hastaneye gideceğim... Hasan hastalanmış. Ciddi misin? Ne olmuş? Desi varmış? Dur kızım sakin ol. Aileye çok sinirlenmiş. Hızla vurmuş elini cama. Cam kırılmış elini parçalamış. Birkaç dikiş atmışlar. Benim de geçmiş olsun dileklerimi iletirsin. Olur iletirim. Kapıyı iyi kilitle. Şimdi okuyacağımız metni dönüşlü fiillere dikkat ederek dinleyiniz. Pınar temizce yıkanmış, sıkıca giyinmiş, nihayet o çok sevdiği aynanın başına oturmuştu. Öylece bakında aynanın karşısında 15 dakika kadar. Sonra aynanın önünden tarağı aldı, tarandı, yüzüne ellerine bolca krem sürerek ayağa kalktı. Saçlarını arkaya savurdu. Günlerden beridir ilk kez okula gidiyordu. Buna çok sevindi. En çok da arkadaşlarının yanına gidiyor olmasına seviniyordu. Aynada bir gölge göründü. Hemen arkasına döndü, gelen annesiydi. Annesi de giyinmiş hazırlanmıştı. Pınar şaşırmıştı. Sen nereye geliyorsun anne? dedi. Annesi, senin gittiğin yere geliyorum. Seni yalnız göndereceğimi zannetme dedi. Pınar sinirlendi, birden heyecanlandı. Ama sen gelmiyorsun anne. Ben artık akıllandım, tek başıma gideceğim dedi. Annesi, ben senin akıllandığını düşünmüyorum tatlım, diyerek eldivenlerini giyindi. Sonra da Pınara eldivenlerini uzattı. Giyin hadi. Sıkıca giyineceksin. Oradan çıkıp doğu doğru eve geleceğiz. Bir yere takılmak yok, dedi. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz dönüşlü fiillerdi. Programın başında belirttiğimiz gibi Türkçe'de Özne'nin yaptığı işten yine özne'nin etkilendiği fiillere dönüşlü fiiller diyoruz. Dönüşlü fiiller esas olarak ne ekinin fiile eklenmesiyle oluşturulur. Örneklerimizi bir kez daha tekrar edecek olursak. Sorunumu sizi anlatmaya çekiniyorum. Çocuk ruhsal sorunlarından dolayı odaya kapandı. Esma Hanım süslenmeyi çok seviyor. Banyodan hemen çıkma, çok kirlisin.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 Ayhan geriye çekilerek saklandı. Askerler komutan tarafından geriye çekildi. Örnek cümlelerimizde olduğu gibi. Görüşmek dileğiyle. İyi günler. Türkçe öğreniyorum.